Allahü Rahman Rahim. İnna alhamdulillah. Nahmdu ve nesstainu ve ve min ve amalina. ve Ve la ilaha illallah, la Ve Muhammedan abduhu ve Ya ve la illa ve يا ايها الناس تذكروا الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كان عليكم رقيبا يا ايها الله وقولوا قولا سديدا يصلح الله ورسوله فقط فاز الله ve hayr el-hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr el-umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bidâ'a ve kullu bid Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. İmam Müslim'in Sahih'inden Kitabu'l-İman'dan bablar almaya devam ediyoruz. Bugün inşallah 14. babı alacağız. 14. bab. Sayfa 255. قَالَ الْاِمَامُ النَّبَوِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهِ بَابُ بَيَانِ تَفَادُلِ الْاِسْلَامِ وَاَيِّ اُمُورِهِ اَفْضَلِ İslam'ın fazilet yarışmasını ki öyle tercüme etmiş, enteresan bir tercüme ve hangi umurunun daha faziletli olduğunu beyan babı تَفَادُلِ İslam, İslam'ın nisbiliği yani ne demek nisbiliği? Yani bazı insanlarda İslam, Müslümanlık vasfı diğerlerine göre daha nedir? Fazladır. Daha nedir? Çoktur, üstündür. Heh. Burada tabii fazilet yarışması olarak bunu tercüme etmiş. Heh. İslam'ın üstünlüğü, tefadülü, artması, fazlalığı ve hangi işte umurunun da yani İslam'ın daha faziletli, daha eftal olduğunun, Beyanı babu, babımız bu. Babımız da Abla İbn Amr amur imnul as, ebu Musa el esari ve zannedersem Câbir bin Abdullah'ın hadislerine yer vermiş. Evet. Üç ayrı sahbin hadislerine yer vermiş. Bir alalım bakalım. 60 ne oldu? 63 ne oldu hadis? Evet. Ki neredeydi 63? Bütün sahihte değil mi? Evet. 39 numaralı hadis nerede? Kitabı limanda. Kitabı liman'da. Evet. Alalım babımızdaki hadisi de bab başlayı birlikte. قال الإمام ابن أبي رحمه الله باب وبياني تفاضل الإسلامي و أي أموره افتى. قال الإمام المسلم رحمه الله قدت sana el قال sana tahvil ve gâle ve Muhammed ibn-i Rumh ibn-i muhâciri, gâle akhbarana an Yezid ibn-i Ebi Habibin, am Ebi'l-Câvid, am Ebi'l-Hayri, am Abdullah ibn-i Ömer'in, anne raculen se'ele Rasûlallâhi sallallâhu ve sellem. Ömer'in değil, Abdullah ibn-i Amr'in tabi. Abdullah ibn ve sellem, tuttem taama ve teko selame ala men arase dem enlem ta'rif evet oku bakalım İslam'ın fazilet yarışmasını ve hangi umurunun daha faziletli olduğunu beyan malım Size Kuteybe bin Said rivayet etti. Dedi ki bize leis leis bin Sa'di muslih Evet şimdi e, dikkat edersek Kuteybi bin Said hocası o da Leis bin Sa'd el Mısri'den rivayet ediyor. Evet daha sonra tahvil var. Bize Muhammed bin Ruh Ebu Abdullah Muhammed bin Ruh bin el Muhacir Hicri 242'de vefat etmiştir. Mıs Mısırlıdır. Tahvil yaparak senedi döndürdü. İmam Müslim Kuteybi yerine Şeyhi Muhammed bin Ruh el Muhacir'den ne yaptı? İsnadı devam ettiriyor. Kimden alıyor? Dedi ki bize leis Yezid bin Ebi Habib'den ha, Aynı leis bu da Yukarıdaki leis. Demek ki leis de birleşti Demek ki iki ayrı şeyhten Ne yapıyor? Hadisi rivayet ediyor. Bir Kuteybe bin Said iki Muhammed bin Rum Her ikisi de kimden? Leis bin Saattan, Leis de kimden? Yezid bin Ebi Habib'den Kimmiş Yezid bin Ebi Habib? Ebu Reca, Yezid bin Ebi Habib Tabiinin büyüklerindendir. Mısırlıdır. Evet. Kibar tabi'inden devam edelim. O da Ebul Hayr'dan Ebul Hayr, Mersed bin Abdullah el Yezeni. Hicri 190'da vefat etmiş. Tabi'nin tabi'inden olup Mısırlıdır. O da büyük tabi'inden. Evet. O da büyük tabi'inden. Ee, o da kimden rivayet etmiş? Ebul Hayr. O da Abdullah bin Amr'dan nakden haber verdi ki. İmb evet. Abdullah bin Amr İbnül As. Birazdan gelecek hem kendi hem babası ney sahabi hem kendi hem de ney babası sahabi değil mi şöyle bakıyoruz Kuteybe 1 Leys 2 Muhammed 1 Leys 2 gene Yezid 3 Ebil Hayr 4 Abla İbni Amr 5 Humasibi ney senet var arkadaşlar karşımızda iki ayrı şeyfinden rivayet ediyor ve Leys de ne yapmış birleşmiş bir hadis ney mevcut değil mi Evet. Ee, devam edelim. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam'ın hangi hasreti daha hayırlıdır diye sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeği yedirir ve tanıdığın tanımadığın herkese selam verirsin buyurmuşlardır. Evet. Adamcağız geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a hangi İslam daha hayırlıdır? O haslet olarak onu ne yapmış? Şerhten istifade ederek tercüme etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'da yemeği yedirir tanıdığın ve tanımadığın herkese ne yaparsın? Selam verirsin diye Peygamber sallallahu aleyhi cevap vermiş. Senede baktığımızda Mısri yani çoğunun Mısırlı. Hemen hemen hepsi ney? Senettekilerin Mısırlı olduğunu görüyoruz. Evet. Devam edelim. Bu hadisi Buhari İman bahsinin müteaddit yerlerinde tarih ettiği gibi Yani Buhari tek bir yerde değil bunu. Mütaddit yerlerde özellikle Kitabı ı İman'da ne yapıyor? Değişik yerlerde tarih ediyor. Evet. Ebu Davut edep bahsinde, Nesai imanda İbn-i Mace etinme bahsinde rivayet etmişlerdir. Bütün ravilerin Mısırlı ve her birinin, her birinin büyük bir imam olması ender rastlanan garaibdendir. Evet yani e, bu, bu hadiste dikkatimizi çekiyor. Raviler Mısırlı bir beldenin neyi bir şehrin neyi bir beldenin hepsi ravileri. Hadis e, Tirmizi dışında kütüb-i sitte deney mevcut. Tirmizi dışında kütüb-i sitte deney Mevcut sayı hadis, yani herhangi bir ne yok, hilaf yok. Evet, bir adam geldi, Peygamber Efendimiz'e sordu. Evet, kimmiş bu adam? Okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sual soran zatın kim olduğu katiyette de, malum değilse de Hz. Ebuzer el-Gıfari olduğunu söyleyenler vardır. Yani Ebuzer el-Gıfari olduğunu söyleyenler var bazı rivayetlerde. Buna işaret var. Ha, o olsun ya da olmasın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir soru ne yapılmıştır? Sorulmuştur. Evet devam edelim. İnsanların birbirlerini sayıp saymaları İslam'ın birer nizamı ve şeriatın bir rukunu olduğu için Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam meskul nizamın sebebini teşkil eden yemek yedirme, selamı ifşa ve birbirine hediye gönderme gibi şeylere teşvik etmiş. Bunların zıttı olan kuşuşma, tecessüs, kovuculuk ve iki yüzlülük gibi şeylerden nehi buyurmuştur. Burada yalnız iki şey zikretmesi soran kimsenin onları hakkıyla ifa etmediğini bildiğindendir. Evet. Hep söylüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sor soranın neyine göre? Evet. ihtiyacına ve durumuna göre cevap veriyor. Burada verdiği cevapta da. Ne yapmak yemeği yedirmek yani ne demek yemeği yedirmek yani e, sadece fakirler değil sadece fakirlere yemek yedirmek değil akraba olsun komşu olsun fakir olsun zengin olsun yani ne yapmak yemek ikramında ne yapmak bulunmak bu çok güzel bir haslet Müslümanın ne yapması lazım kendini çoluğunu çocuğunu ha ailesini buna göre ne yapması lazım yetiştirmesi lazım hazırlaması lazım Evet yani e, eskilerimizin biliyorsunuz meşhur bir neyi vardır? Örfü vardır. Evde kaynayan yemek kazanı hiç ne olmaz? Ha? Boş kalmaz. Yani devamlı evde yemek kazanı kaynarmış eskilerde. Yani gelen giden devamlı ne yaparmış? Yemek yermiş. Gelen giden devamlı yemek yermiş. Yani kim olursa olsun eve girip selamun aleyküm deyip Yemek yemeden çıkan insanlar olmazmış. Herkes yemek yermiş. Eskiden böyleymiş. Neden? İşte bu hadislerin o kültüre neyi? Etkisi. Devamlı yemek yedirilirmiş insanlara. O sofralar o evlerden hiç ne yapmazmış? Eksik olmazmış. Yazın bahçelerde, bağlarda, çayırlarda, kışın evlerde, hanlarda, hamamlarda, camilerde, aşhanelerde vesaire. Peygamber aleyhissalatü vesselam çünkü bunu İslam'ın en güzel hasletlerinden biri saymış. Tabi e, hele bir de yedirilenler özellikle ne olursa fakirler olursa çok daha ne olur? Kıymetli olur ama bu demek değil ki sadece ney? Fakir olacak. Önemli olan yemek sofrasına sadece zenginler çağrılmayacak. Önemli olan sadece zenginler çağrılmayacak. Herkes çağrıldıktan sonra herhangi bir sorun yok. Heh. Buna çok dikkat etmek lazım. E, tabi bugün artık e, materyalizmin işte maddeci felsefenin etkisiyle yine e, insanların kıyamete doğru yaklaşmasının bir neyi e, getirdiği olumsuz yön olarak da fakirliğin artması cimriliğin artması buna mütekabil işte bereketin azalması tabi bu hasreti biraz ne yapmış ortadan kaldırmış ama halen daha pek çok yerde ne yapabiliyoruz? Bu hasreti görebiliyoruz. Yani bazı Arap bölgelerindeki kabileler hale bunu ne yapabiliyor? Sürdürebiliyor. Gene bizim doğuda belli aşiretler bunu ne yapabiliyor? Sürdürebiliyor. Yani geçen gün birinden duymuştum. Adamcağız koyun bakarmış eskiden. 300, 400, 500 tane koyunu varmış. Bir koyun bakan da kalmadı köylerde. Ha. Adam her bir misafir geldiğinde bir koyun devirirmiş. Adama misafir gelirmiş herif. Koyunu devirir, keser, kendi eliyle. Kazana atar, pişirir, misafirine yedirirmiş. Ve verdiği cevap da çok enteresan. Ha, yani hiçbir zaman için bunu yaptığımdan dolayı koyunlarım eksilmedi, aksine arttı. Bakın bu zekat değil ha. Normal yani bir misafir geldi mi koyunu devirirmiş ne yaparmış? Ha, pişirirmiş misafirine yedirirmiş işte. Yani bu dediğimiz özellikler, güzel özellikler. Hadislerde de işte zaten teşviki var. Yine selam yani selamlaşma da öyle. Selamlaşma da öyle. Çok önemli. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değil mi? Ve ve rahmetullahi ve berekatuh. Değil mi? İzâ huyyitum bitahiyye fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha diyor Allah. A. Kendinize size selam verildiğinde ya daha güzel bir suretle ya da misliyle. Bakın önce daha güzel bir suretle. Daha ahseniyle. Ya da misliyle ne yapın mukabelede bulunuyor. Adam eselam aleyküm mu dedi. Sen de ki ve aleykum ve rahmetullah ve bereketu. Adam sana eselam aleyküm ve rahmetullah ve bereketu mu dedi. Ziyadesi yok, o kadar ve aleykum ve rahmetullah ve bereketu. Yani, İmam tipte biz hoca demişti ki, ha, bunun ziyadesi de var. Tabi hadiste yok. Ney? Ayet öyle diyor. Yani şimdi güzel verdi, daha güzelini verin diyor. O zaman ne yapalım? Sallayalım. Eselam aleyküm ve rahmetullah ve bereketu. Cevap. Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü ve ve, ve devam bari wujudakum el-khair tuflihun <gülüyor> Hocam bunu nereden aldın bu da bende <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi? Ha. Peygamber Efendimize atıyor selam, selaf laf. Selam lafını ne yapmış? Ha, öğretmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Ve aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Yani bu Müslümanın şeyidir ya bir nevi neydir işte nüfus kağıdıdır kimliğidir Allah'ın selamını ne yapıyorsun adama veriyorsun adam da sana ne yapıyor ha, daha güzeliyle ya da aynısıyla ne yapıyor mukabelede bulunuyor bugün e, Türkiye'de buna kadar yaygın hala daha yaygın çok şükür yani görüyorsun gençler bile selamun aleyküm diyebiliyor bazen selamun aleyküm diyorlar tarifsiz o da mümkün ha, ama tabi eskiden bu neydi? Yani İslam'ın bir göstergesiydi. Müslümanlığın bir göstergesiydi. Yaygındı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ne yapmış? Çokça ne yapmış? Teşvik etmiş. Zaten selamla alakalı rivayetler bir hayli yer tutar. Yani Riyaz-ı Salih'inde yine İmam Nevi bunları ne yapmıştır? Uzun uzun da anlatmıştır. Burada konumuz bu değil ama işte İslam'ın hasletlerinden bir tanesi de bu. Yani İslam böyle bir şey. Yani e, İslam sadece sözü ifade etmiyor. Esselamu Aleyküm sözü ifade ediyor. Ama yemek yedirmek sözü ifade etmiyor. Neyi ifade ediyor? Eylemi, fiili ifade ediyor. Ha, önemli olan bir ney bu? Haslet. Evet devam edelim. Çünkü Fahri Kainat Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz anladığı şekilde cevap verirlerdi. Yoksa yemek yedirmekle herkese selam vermek mutlak surette hayır sayılamazlar. Evet. Yani, yani bu hadiste iki şey sayıldı. E başka bir şey yok mu? Hayır. Başka şey de var. Ama hep söylüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soranın neyine, ihtiyacına göre ne yapıyor? Ha, onların neyine, eksikliğine göre ne yapıyor? Cevap veriyor. Şimdi son paragrafı bir daha alalım. İnsanların birbirlerini sevip saymaları. Evet. İnsanların birbirlerini sevip saymaları, İslam'ın bir nizamı ve şeriatın bir lükmü bir olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mezkur nizamın sebebini teşkil eden yemek yedirme, selamı ifşa ve birbirine hediye, hediye gönderme gibi şeylere teşvik etmiş. Yani bu üçünü yaptığın zaman ne oluyor? Müslümanlar arasındaki muhabbet ne yapıyor? Artıyor değil mi? Birbirlerini daha fazla seviyorlar. Birbirlerini sevdikçe aradaki kin, haset ne yapıyor? Kalkıyor. Tek bir vücut, tek bir bünye olarak ne yapıyorlar? Dünyaya daha güzel bakabiliyorlar. evet. Bunların zıttı olan kuşuşma, tecessüs, kovuculuk ve, ve iki yüzlük gibi şeylerden nehi buyurmuştur. Burada yalnız iki şeyi zikretmesi soran kimsenin onlara hakkıyla ifa etmediğini bildiğindendir. Çünkü fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anladığı şekilde cevap verirlerdi. Yoksa yemek giydirmekle herkese selam vermek mutlak suretle hayır sayılamazlar. Hadisin ikinci rivayetinde elinden ve dilinden Müslümanların emin oldukları kimsidir şeklinde cevap vermesi de soranın haline nazaran Yani birazdan araylanır. gelecek rivayette yine o da Abdullah bin Amr'ın hadisi. Ha, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meşhur rivayet. Menselim selim el müslimune min lisanihi ve yedihi birazdan gelecek yani elinden ve dilinden Müslümanların emin oldukları kimse yani ha işte soran adamın durumuna göre değil mi soran adamın durumuna göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatüsselam cevap veriyor ama bakın yani bunlar imani bahis değil mi iman kitabında geçiyor bunlar ama bunlar aynı zamanda ahlak kitabı değil mi haya ahlak ha yani e, ahlakın bir parçası bunlar ahlak dediğimiz nedir ki zaten imanın kendisidir. Siz imanla hayayı ahlakı birbirinden ayıramazsınız. Birini alır götürürseniz öbürkü de ne yapar? Kalkar çünkü iç içedir onlar. Giriktir birbirine. Sen kalkar hayayı imandan alırsan bitti iman. İmandan da hayayı alırsan bitti. Öyle bir şey yok. Bunlar birbirinin olmazsa olmazı. Çok önemli. Evet o bakımdan peygamber aleyhissalatü vesselam da tabi Cibril Emin vasıtasıyla Allah'tan aldığı vahiy ile ne yapıyor? Karşısındaki insanın neyini? Bazı ihtiyaçları ne yapabiliyor? Bilebiliyor ama kendi başına değil tabii. Vahiy ilahi. Evet devam edelim. Bu hadisten çıkarılan faydalar. Nelermiş onlar? 1. Hadiste yemek getirmeye teşvik bul bulunuyor. Ki bu da cömertlikle güzel ahlakın emaresidir. Aynı zamanda muhtaçlara yardım ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığındığı, açlığı, bertaraf da e tabi cömertlik, başka yardımlaşma, başka Allah'ın ne yaptığı, sığındığı, Peygamber'in Allah'a sığındığı ne? O açlık, mecaa dediğimiz olay. Neredeyse ha, fakirlik ne olacaktı? Küfür olacaktı. He, yeri gelir fakirlik ne olur? İman olur, yeri gelir küfür olur. Yeri gelir iman olur, yeri gelir küfür olur. İmanı zayıf adamda küfür olur. İmanı kavi adamda aksine iman olur. Ha, yani hem de zirve iman olur yani. Onun için e, yani e, dediğimiz gibi sadece fakirlere yedirme diye bir şey mevzu bahis değil. Herkes için am, genel ifade. Evet devam edelim. İki hadis-i şerif selamı ifşa teşvik ediyor. İfşa yani yayma ifşa etme değil. Ya yani ifra bir bakıma yayma demek. Adamın sırrını ifşa etti. Ayıbını ifşa etti. Yani ortaya koydu. Burada o anlamda ifşa değil. Ha yani neye? Yayma. Daha fazla selam verme. Onu şahıstan şahıslara, şahıslardan neye? Kabilelere, kabilelerden neye? Toplumlara, toplumdan neye? Ümmete, ümmetten neye? Dünyaya yayabildiğin kadar yayma. Esselam aleyküm millet. Şimdi öyle diyor değil mi? Esselam aleyküm millet. Niye öyle söylüyor? Ha. niye öyle söylüyor yani millete esselamu aleyküm diyor peki millete gerek var mı ha, yok ama ne olmuş bu Türkiye'de kapıdayı üslubu olmuş esselamu aleyküm millet esselamu aleyküm ev halkı ha. yani gerek yok o ziyada esselamu aleyküm demek yeterli çünkü niye millet ya da ev halkı sadece ha, o evde o millet ya da ev halkı yok cin de olabilir melek de olabilir vesaire vesaire eve girdin kimse yok gene esselamu aleyküm de Cevap alamadın mı? Ve aleykümselam ve Rahmetullah ve berekatürlüğü. Evet. Kendin ver cevabını. Evet. Selam güzel bir haslet. Çocuklara bunu ne yapmak lazım? Öğretmek lazım. Heh. Çocuklar bunu ne yapmalı? Öğrenmeli. Nasıl öğrenecek? Önce görerek öğrenecek, duyarak. Talimle değil. Görerek. Örnek model. Model alma. En güzel öğrenme bu çocuk için. Model alma. Baba selam veriyorsa selam alıyorsa, anne selam veriyorsa selam alıyorsa çocuk onu öğrenir. Heh. Hiç söylemene bile gerek yok. Söylemene gerek yok. O onu öğrenir. Çünkü yani 10-15 yaşına kadar bir büyüme süreci var. Ne kadar çok görür, duyarsa o kadar çok ne yapar? Öğrenir. Heh. Yani bir çocuk düşünün evde devamlı namaz kılınıyor. Seccadenin ne olduğunu bilir. Bir çocuk düşünün hiç namaz kılınmıyor evde. Seccadeyi görse yatak örtüsü zanneder. Ya da ne zanneder? Kilim zanneder. Bir şey zanneder yani. Bilmez seccade olduğunu görmesi lazım. Örnek model alma. Her şeyi söylemek gerekmiyor. Yani Çünkü söylediğin zaman bazen reddi fiil diyor eskilerimiz. Yani aksi tesir ne yapabiliyor? Yapabiliyor. En güzeli görmek. En güzeli görmek. En güzeli. Ne kadar çok görürse o kadar çok aşina olur. Evet devam edelim. Bunda da Müslümanlara karşı mütevazı davranmaya, onların kalplerini kazanmaya, Müslümanların birleşmesine, birleşmelerine ve birbirlerini sevmelerine teşvik vardır. Selamlaşma, sevmeyi kalpleri birbirine yakınlaştırmayı sağlar. Çok güzel bir haslet. Allah'ın selamı, barışı, hayrı, bereketi ne yapsın? Senin üzerine olsun yani selam zaten müslümanların birbirleri arasındaki neleridir barış ilanlarıdır barış barış evet barış yani onun için bazı alimler diyorlar ki bir adam bir adama esselamu aleyküm diyecek sonra onunla savaşacak bu diyor selamın kapsamına aykırı bu selamın kapsamına aykırı onun için selam müslümanları birbirine ne yapan bağlayan, Müslümanları birbirine kenetleyen en güzel hasletlerden bir tanesi. Evet, devam edelim. 3. Hadiste selamın tamim edilmesine işaret vardır. Tamim ta yani o tamim ta yani genelleştirilmesi, yayılması, evet. Büyüklenenlerin yaptıkları gibi selamı gözünün be gözünün beğendiklerine vererek, beğenmediklerine vermemek asla doğru bir hareket değildir. Yani efendiye selam vereyim, zengine selam vereyim, paşaya selam vereyim. Nazımın geçtiğine selam vereyim. Nazımın bana geçtiğine selam vereyim. Falan filan. Hayır. Ha. Hayır. Müslüman olarak bildiğin herkese selam ver. Hiç önemli değil. Müslüman olduğunu bilmen yeterli. Ya acaba namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Onu araştırmakla mükellef değilsin. Acaba oruç tutuyor mu tutmuyor mu? Girdin bir dükkana. Müslüman olarak telakki ettiğim bir adam. Esselamu Aleyküm de. Sorun değil. Ya da gidiyorsun neye? Diyelim işte Bursa'ya. Geldin nereye? Feribot iskelesine. Arabalı vapur. ha Ne yaptın? Yaklaştın. Adama parayı vereceksin. Turnika dekişi de. de. Selamun aleyküm de. Önemli değil. Yani e, Müslüman olduğuna, zahiren hükmettiğin her durumda selam ver. Hiç korkma. Ameli varmış yokmuş. Onu sen bilemezsin. Onu Allah bilir. O seni ilgilendirmez. Selam bu kadar güzel bir haslet. Ama Yeri geliyor görüyorsunuz ki bu ümmetin, bu milletin çoğunu cahili toplum olarak görenler, yeri geldiğinde daha ileri görenler ne yapıyorlar? Selamı değilin, bırakın sokaktaki adamdan. Yeri geliyor, anı secdeye gittiğini bildiği adamdan bile esirgiyor. Biliyor yani bu adam beş vakit namaz kılıyor, ondan bile esirgiyor. Bizde bu yok. ehl Sünnet ve El-Cemaat'te bu yok. Evet devam edin. Çünkü bütün müminler birbirinin kardeşi olup kardeşliğe riayet hususunda musavidirler. Eşittirler. Evet. Ancak bu umum Müslümanlara mahsustur. Kafire iptida en selam verilmez. Ha, Müslüman olduğunu bildiğin. Ha. Kafire, sen selamı veren olma, başlayan olma. Devam et. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle Hristiyanlara evvela siz selam vermeyin. Yolla onlar yolda onlardan birini rastlarsanız onun yolun dar tarafına sıkıştırın buyurmuştur. Evet şimdi tabii yani işte benim bu şerhte sevdiğim en güzel özelliklerden bir tanesi de bu şerhin yazarı Allah kendisine rahmet etsin merhum ki işte merhum sözü de ehli Sünnet'te ittifarken ölenlere söylenir. Merhum, mağfur lehu. Bunda hiçbir beis yok. İbn-i Hüseyin Rahmetullah Aleyh diyor ki bunlar doğa makamında, temenni makamında sözlerdir. Aynen ne de olduğu gibi. Ha, ha. yani çünkü Allah ona rahmet etti Allah onu affetti halbuki oradaki mazi siga ne anlamındadır dua anlamındadır aynen Allah'a beni bağışla dediğindeki gibi sen emredemezsin diyor Allah ha, onda übeys yok ha, bu şerhte benim hoşuma giden en güzel özelliklerden bir tanesi de Müslüman olma vasfından dolayı hiçbir zaman için utanmıyor hatta bu konudaki tamam mı kendisi için ileride sorun çıkarabilecek Herhangi bir rivayeti de zikretmekten asla ne yapmıyor? Kaçın. Kaçınmıyor. Evet bu merhumun yani e, en güzel hasletlerinden bir tanesi. Yani Yahudi ya da Hristiyanlarla karşılaştığımızda biz ne yapmayacağız? İlk selamı veren olmayacağız. Yani merhaba falan diyebilirsiniz ama o anlamda selam yok. O anlamda ne yok? Selam yok. Ha. Verirse verdiğine göre ve aleyke diyebilirsin. Ha. Çünkü biliyorsunuz Yahudiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne derlerdi? Esselamu Aleyküm yerine, Esselamu Aleyküm yerine, Esselamu Aleyküm. Ölüm üzerine olsun. Sam, selam bir L yok arada. Ha. Peygamber Efendimiz de ve Aleyküm derdi. Ha. İade ederdi değil mi? Ha. Onun için ne yapmayacağız? Ha, yani kafir olduğunu biliyorsak selamla başlamayacağız. Peki... Onu yolun dar tarafına sıkıştırın. Yani bu hadisten zahir anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Ee, yani eğer e, muahetsse bunlar zimmi ise, ne demek muahetsiz zimmi ise? Yani arada savaş yok. Yani devlet onlara emanı vermiş. Tabi böyle bir şey yapma imkanımız ne değil, mevcut değil. Ben buradan bunu anlamıyorum. Ben buradan bunu anlamıyorum. Benim anladığım yani e, kendine sahip ol, başın dik ol, yanından geçerken Müslüman şahsiyetin ne? Müslüman ne ile gururunla vakarınla heybetinle geç. Hiç korkma. Yoksa adama bir dirsek atıp onu duvara fırlat değil yani. Anlatabildim mi? He. Çünkü arada ne vardır? Muahede vardır. Zaten böyle bir şey yapma imkanı yoktur. Evet devam edelim. Faslık ise başka bir de, başka bir delille bu umumdan tahsis edilmiştir. Hali şüpheli olan kimse ise hakkında tahsis sabit oluncaya kadar hadisin omumunda dahildir. Yani fasık yani selam verilir. Verilmez diye bir kural mevcut değil. Evet. Ama hecredersin o ayrı. Ama hecrinde en fazla yapılacağı gün nedir biliyorsunuz? Üç gündür o da eğer neye inanırsan olumlu cevap vereceğine olumlu cevap vereceğine inanmazsan üç gün bile yapmak haramdır. Yani adama selam vermeyeyim görünce ne yapayım yüzümü çevireyim diyeceğin. Bunda da o adamın düzelmesini yönelik bir menfaat bulacak, umacak. Yok, bu onu daha da ne yapacaksa azdıracaksa birilerinin içine ne yapacaksa düşürecekse o zaman hecr de haramdır. Yani İslam bu kadar güzel bir din yani. Kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım yani. Evet, devam edelim. Acaba neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste iki şeyi hasreten zikretmiştir? Bu sualin cevabı şudur. İyi ameller biri mali diğeri bedeni olmak üzere iki kısmın, iki kısım olduğundan yemek yedirmeye teşvik ile mali olanlara selam vermekte de bedeni amelleri işaret buyurmuştur daha başka türlü cevap verenler de e mesela ne deriz bir tanesi amelidir bir tanesi de ne lisanidir ama her ikisi de ameli ve lisani olmasına rağmen dikkat edelim şahsın kendisini bağlamaz gayrını da bağlar ne demek bu namaz kılsan kendine kılmışımdır Öyle mi? Namaz kılsa kendine kılmışındır. Ama fakiri doyurmak fakire de nedir? Yararsın. Yarar sağlık. Eşeden la ilahe illallah dese kendine demişindir değil mi? Ama selam verdiğinde karşındaki ne de demişindir? Yani içtimai fayda. Yani ne demek? Sosyal fayda. Bu tabii çok önemli. Yani onun için hep söylüyoruz, diyoruz ki hadislerin muhakkak bir sosyolojisi var. Onların arka planda olan bu ne? İçtimai yönlerini çıkarmak lazım. Çok ihmal edilmiştir bu alan yeri geldiğinde. Ama Müslümanlardan tabii bu alana eğilenler vardır. Mesela i̇bn Haldun gibi sosyolog gözüyle bu meselelere eğilip bu hadislerden bu tür neleri, prensipleri çıkaran alimler de gelmiştir. Evet. Toplumsal evet toplumsal, evet, toplumsal. Evet. Toplumsal tevhit. dersin, toplumsal ahlak dersin, hepsini dersin. Hepsini dersin. Hepsi ona girer. Evet. Alalım diğer rivayeti. Galal İmamul Müslim rahmehu Allah ve hatta sana Ebu Tahiri Tahir Tahiri Ahmed du buna Amr ibni Abdullah ibni Amr ibni Serhil Misriyu. Maşallah, değil mi? Oh. Baba, dede, dede, dede. Yok yok. Hadi say bakayım sen de böyle Seyfettin. Say bakalım. Bak. Adamlar isim zengini. Biz de isim fakiriyiz. Ha, bu kadar yok ha. Sadece bu kadarını burada zikretti. Sen taklibe tehzip ediyorsun bir ondan daha bulursun. Adem He, yani yok. Nuh'a varır da <gülüyor> Adem'e varmaz. Ha, devam edelim. Ha. Gale akbar anam. Kale akbara nebnu vehbin An Amr ibn-i An Yezid ibn-i Ebi Habibin An Ebil Hayri Ennehu Semi'a Abdillah ibn-i Amr ibn-i As Yağul İnne racülem se'ele Resulallah Sallallahu aleyhi ve sellem Eyyül muslimune hayrun Kale men selimel muslimune min lisanihi Ve yedihi Bize Ebu Tahir Ahmet bin Amr bin Abdillah bin Amr bin Ser el-Musidi vaittet. Hocası dedi ki bize İbn Veh kimmiş? Ebu Muhammed Abdullah bin Veh. Hicri 125'te doğmuş, Hicri 197'de vefat etmiştir. Tamam. Amr bin el-Haris Halisten Ebu Ümeyye Amr bin el-Haris bin Yakub el-Ensari Hicri 149'da vefat etmiştir. Mısırlıdır. Meşhur bir alimdir. Zamanında Mısır'ın müftüsüdür. O da Yezid bin Ebi Habib'ten, o da Ebul Hayr'dan naklen haber verdiğine göre Ebul Hayr, Abdullah bin Amr bin As'ı şöyle derken iş işte. Şimdi burada müşterek ravi kim? Yezid değil mi? Yezid bin Habib, evet. Sonra Ebul Hayr, o da kimde? Abdullah bin Amr. Bakalım, Ebu Tahir 1, İbni Veheb 2, Amr 3, Yezid 4, Ebil Hayr 5, Amr bin As 6, burada ne oldu? Südâsi oldu değil mi? Yanlış olmasın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ama bir önceki rivayette beşti değil mi? Kumasiydi. Demek ki bir önceki rivayet onun için daha önce zikredilmiş. Çünkü daha önce zikrettiği daha ney? Sahih. Ali nazilden daha sıhhatçe nedir? Üstündür. Yeter ki he, nazilde, senedinde bazı problemler ne yapmasın? Olmasın. Evet, devam edelim. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yani bu acaba yani Ebu Zer midir? Bu da bu da yani muhtelif. Yani olabilir olmayabilir ama bir adam geliyor. Evet. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanların hangisi daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Müslümanların bakın. İslam'ın değil Müslümanların. Elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir buyurdu. Mu? Evet elinden ve dilinden. Yani ney? El ve dil. İşte. Elinden Müslüman emin olacak. Dilinden de Müslüman emin olacak. Salim olacak. Eğer senin elinden ve dilinden Müslüman veya Müslümanlar ne değilse, emin ve salim değillerse sen Müslümanlığını ne yap? Gözden geçir. İslamını ne yap? Gözden geçir. Niye elinden? Yani eline zararını dokunmasın sakın. Hakkını almak ayrı. Hakkını müdafaa etmek ayrı. Onun dışında. Başka? Dili ne de? Hele bu dil var ya bu dil. Ahir zamanda dil ve uçkur. Bu ümmetin başının en çok belaya gireceği iki ney? ne? Uzuh. Evet. Herhalde dil uçkurdan daha fenadır. Çünkü niye? Uçkura bir şekilde Müslüman adam düşmez. Ama dilden ali ve hali olmak çok zor. İlla men rahimehullah. Allah'ın kendisine rahmet ettiği müstesna. Bir şekilde sen zinaya düşmekten ne yapabilirsin? Koruyabilirsin kendini. Ama işte şu dil olayı var ya çok tehlikeli. Evet. Devam edelim. Bu hadisi biraz ziyade ile Buhari, Ebu Davud, Nesai, İbni İbban ve Hakim tarih çekmişlerdir. Evet. Hadisteki elden murat hakiki elde, manevi elde olabilir bir kimsenin malını haksız yere istila etmek onu manen elinde bulundurmaktır. Hadis-i şerif, Müslümanların en hayırlısı bir Müslümana sözle ve fiile eziyet vermeyen kimsidir. Manasında. Güzel. Bu mana işte. Hadis bu demek. Evet. Elin zikredilmesi ekserliği işler onunla Ya e adam Yani adamı dövdü mü neylendir bu? Daha çok ellendir değil mi? Ha? Bacakla da tekmeyle de vurur ama daha çok elledir. Değil mi? Ha? Yani bir insana Bedenen zarar vermek daha çok neyledir? Elledir. Onun için el hükmü galebe olarak. Yani peki el zikredilmiş. E, ayaktan salim olmasına gerek yok. O halde tekmeliyim diyemezsin değil mi? Kafa da zikredilmiş. Kafa atayım da diyemezsin değil mi? Bunlar bir zahiri anlayışlar. Yani burada hükmü galebe. Onu vermiş. El bir iş yapacaksan elle yapıyorsun. Ayakla yapmıyorsun yazıyı, yemeği vesaire yani. Hepsini değil mi? Heh. Devam edelim. <gülüyor> Müslümanlardan Murat da Kamil Müslümandır. Ha işte ah bu ne yok mu? Kemal yok mu? Başımızın derdi Kemal. Elbette ki. Yani e, Kamil olgun. Mükemmel Müslüman. E yoksa şimdi he, yani hadisin zahirine baktığımızda e bu Müslüman hayırlı. E, öbürküler hayırsız. Hayır. Bu daha hayırlı. Burada hayır kelimesi he, hayırın e hayır diye neyi yok? İsmi tafdili yok. Kendi başına o. Ney? İsmi taftil içerir. Hayırlı demek daha hayırlı demek. Ne zaman anlarız bunu? Bir şeyi bir şeyle ne yaptığında kıyas ettiğinde. Mesela dersen ki Es salatu hayrun minen nev Namaz uykudan daha hayırlı. Daha hayırlı. He, he. E yani buradan he, uyku hayırsız anlamı çıkmaz. Ama şöyle deseydik Es salatu hayrun Namaz hayırlıdır bak. Daha hayırlıdır değil. Çünkü ne yok? Mukabili yok. Burada da he, ne diyor peygamber aleyhissalatü vesselam? Eli ve dilinden emin olan Müslüman, eli ve dilinden emin olmayan Müslümandan daha hayırlıdır. E öbür öbürkünde hiç hayır yok değil, var. Ama bunun imanı daha mükemmel, daha olgun. Burada sadece vacip olan iman değil, aynı zamanda müstahap olan imanda. Hep ne söylüyoruz? Ha. Önemli olan amel imandandır demek. Ama ameli imanın saha şartı kabul etmemek. Bu çok önemli. Bir de ne var? Ha. Adam diyor ki önemli olan diyor amel imandan değildir demek. Bunu diyen kim? Mürciye değil mi? Amel imandan. Değildir Heh. O halde diyor Amelde diyor he, İmanın neydir? Sağ şartı değil kemal şartıdır Ya hocam kemalde birleştik Nasıl oluyor Bakın şimdi, bu çok Enteresan bir nüans ayrım Heh. Önemli olan he, Amel imandan he, Değildir demek diyor adam Amel imandan mücüz Değildir diyor ama diyor, he, tabii biz burada e, saf mürciyeden bahsetmiyoruz. Bildiğimiz anlamda mürciyeden bahsediyoruz. Ama diyor, tamam diyor amel imandan bir cüz değil ama diyor parça değil ama biz diyor tamamen ameli reddetmiyoruz. Ameli ne görüyoruz? Kemal şartı görüyoruz. Bir yandan da adam diyor ki, he, amel imandan bir cüzdür ama amel sıhhar şartı değil kemal şartıdır. Şimdi son cümlede ne yaptık? birleştik. Ama ilk cümlede ayrıldık. Aslında sol cümlede de birleşmedik. Çünkü niye? He, biz şunu da söylüyoruz. He, evet kemal şartıdır ama ama bu ameller içinde vacip olan ameller de var. Müstahap olan ameller de var. Halbuki ikinci cümleyi söyleyenler bütün amelleri ne görüyorlar? Vacip değil. Müstahap görüyorlar. Onun için biz vacip amelin terkini ne görüyoruz? Suç. Arada fark var. İşte bu ayrımları anlamak lazım. Bunlar ince ayrımlar. Bu konuda inşallah Zavab-ı Tekfir diye kitabı ne yaptığımızda bastığımızda inşallah bu ayrımları orada teferruatlı bir şekilde İbrahim Ruhaylı hocamızın göreceksiniz. Bu ayrımlar orada mevcut. Evet. Devam edelim. Yoksa bu sıfatta olmayan kimse Müslümanlıktan çıkartmak değildir. Yani... E herhalde yani bunu diyenler çok da ne e, akıllı şekilde demiyorlar. Evet. Devam. Araplar alim zeytir, Mal devedir derler. Bundan maksatları kamil alim zeytir, Makbul mal devedir demektir. Yani cümlede hasır değil, taftil vardır. Yani yoksa zeyd'den başka alim yok, deveden başka da mal yok anlaşılmaz. Değil mi? Evet. Evet. evet bu hadis, bu hadis dahi ceva-ı El ile dilin hasreten zikredilmeleri çok kullanıldıkları içindir. En çok başına insanın bu ikisinden bela gelir ne gelirse. Evet. Devam. Tamam. Hadisten çıkarılan faileler. Bir, hadisi şerif ne olursa olsun Müslüman'a eziyet vermeyi yasak ediyor. İki, hadis Müslüman'ın noksanı olmaz diyen mürce taifesine cevabı reddir. Üç, yani işi bak çok enteresan <gülüyor> bu adam şimdi mürciye geldi insaflı olmak lazım tamam eziyet vermeyi yasaklıyor problem yok Ama bak ne diyor Müslümanın noksanı olmaz yani imanı noksalmaz ya da işte yapmış olduğu o kötü ameller onun imanına Zarar vermez diyen mürciye bu nedir bu hadis Redtir Ne kadar net Devam 3 günahları terk ile Menhiyattan kaçınmaya teşviktir. Günahları terk edersen menhiyattan kaçınmış olursun. Buna bir teşvik var evet. Burada şöyle bir sual hatıra gelebilir. Tazir, tedip te ve hadd-i şerii ikamede eziyet yok mudur? Bunlar niçin meşru olmuştur? E yani şimdi eziyet yok diyor ya elle vurma falan vesaire. E iyi de diyor tazir cezası var, tedip te var, hadi var, sopa var, değnek var, kırbaç var. E bunda eziyet yok mu? Niye meşru bunlar? Evet. Cevabı şudur. Bunlar bir icma bu hadisin umumundan çıkarılmışlardır. Bu hadis genel. Evet. Yahut bunlar eziyet değil ileride kendileri için selameti aramaktır. Ve fil kısasi hayatun ya ulil elbab. Hayat var ya kısasta. Hayat. Evet. He. Hadiste Müslümanlar talip yoluyla zikredilmişlerdir. Ne demek gibi. talip? Yani çoğunluk galebe yoluyla. Evet. Yoksa Müslüman Kadınlara ve zümmlere eziyet de yasaktır. E yani burada Müslüman erkeğe mi eziyetti Sadece haram. Kadına da yine neye zümmi? Zümmi neydi? Demin örnek verdim ya. Anlaşmalı ki abi. E, anlaşmalı ki abi. Yoksa onları da ne yapamazsın öyle bir tarafa öyle he, sıkıştırıp da dövemezsin. Yani. Adam hem ihanet etmeyecek, hem de cizyesini ne yapacak? Takır takır ödeyecek ve zulm edeceksin öyle ama yok. Evet, işte Osmanlı en güzel örneği hiç geriye bakmayın 100 yıl öncesine bakın. paşa paşa kiliseleri varmış papaz mektepleri varmış okulları varmış vakıfları varmış daha yeni işte bundan 2 sene önce 1 sene önce adamların vakıf malları geri verildi adamlara bir kısmı o da hepsi değil yani yok yani ihanet ederse sultanın yaptığı gibi ne yaparsın patrikhanenin kapısında onu ne yaparsın idam edersin o ayrı ama yo, adam yani kendi misyonunu devam ettiriyorsa böyle şeyler yok. Tamam, Heh, böyle şeyler yok. Evet. Bir sonraki divayet Alalım. Galal İmamul Müslim rahmehullah hatta sana Hasanul ve abdu ve Abdü bnu Humaid'in an Ebi Asim'in qale Abdun en ba ana Ebu Asim an Cüreyc'in enne sem'a Abu Zubeyru yaqulu semi'tu Cabira yaqulu semi'tu'n Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yaqul El Müslim men selime'l Müslimuna min ve yadihi Evet bu hadis Cabir bin Abdullah'tan geliyor radiyallahu anhuma. Geçen derste almıştık hem kendinin hem babasını. Ee, şimdi burada bir soru yok bu hadiste bir soru yok. Doğrudan Peygamber Efendimizden işittiği bir ney kabil söz var lafız var onu alıyor bir okuyalım senedi bakalım şimdi kim bize Hasan el Ulvani ile Abd bin Humeyd hep birden yani ikisi de İmam Müslümin hocası bir etti Ebu Asım'dan kimmiş Ebu Asım? Ebu Asım, Asım Daha bin Mahlet. İki etti. Rivayet ettiler. Abd dedi ki bize Ebu yani Asım, Abd yani Abd bin Humeyd. Şimdi e, bu çok önemli bakın her ikisi birden An demişler Ebi Asım'dan An. Ama Ab bin Humeyd, An demiyor. Embe Ana Ebu Asım diyor. Bizzat işittiğini ifade eden ney? Siga ile Evet. Bize Ebu Asım İbni Cüreyş'ten Evet. Kimmiş İbni Cüreyş? Abdülmelik bin Abdülaziz bin Cüreyş Abdülmelik bin Abdül... Abdülmelik bin Aziz bin Cüreyş cünyesi Ebul Velik'tir. Ayrıca Ebu Halil diye külye, künyeliyenler de olmuştur. Ebu Halit diye künyeliyenler de olmuştur. Haremi Şerif'in fakihlerinden hafıza hadis bir zattır. Babasından İmam mücahitten İmam Atabin Ebi Rabah'tan Memur bin Mihran, Amr bin Şuayb, Nafi, Zühri gibi eğimmeden hadis-i şerif istima ve ahseylemiştir. Kendisinden de İmam Süfyan bin Uyeyne ve İmam Süfyan-ı Sevri Müslim bin Halit İsmail bin Aleyye, Haccas bin Muhammed, Ebu Asım, Veki, Abdül gibi eyimme ve huffaz Hadis rivayette bulunmuşlardır. Ayrıca Kütüb-i Bu İsmail bin Uleyye. Aleyye değil arkadaşlar, Uleyye. Evet. Devam. Ayrıca Kütüb-i Sittin'in imamların hepsi rivayette bulunmuşlardır. İmam Ahmet bin Hanbel... Abdülaziz ilim hazinelerinden biri idi demiştir. Hadis-i Şerif'in tedvin ve tasnifine dair ilk kitabı yazan imam olarak bilinmektedir. Bu önemli. İlk tedvin ve tasnifine alakalı eseri yazan İbnü Cerih olarak bilinir. Evet. İmam Atap Ebi Rabaha bizden sonra müşküllerimizi İmam Ata bin Ebi Rabah. Ata bin Ebi Rabah karışmış arkadaşlar. O B'yi ayırın oradan. Evet. İmam Ata bin Ebi Rabaha, sizden sonra müşküllerimizi kime sorup öğrenelim denildi de o da cevaben şu genç İbni Cüreş yaşarsa ona sorun buyurdular diyor. İbnü Cüreş, vicdi 149, 158 ihtilaflı. 149 veya 158'de doğmuş, vefat etmiş, hac mevsiminde irtaha irtaha İcri'de, hac mevsiminde irtihal eylemiş. Vefat etmiş. Teskiret-i Rufas'da yeni, yeni bilgi var. Evet İbn-i Cireyç kimde? Ebu Zübeyir değil mi? Ebu Zübeyir'de. Evet kimmiş Ebu Zübeyir? Ebu Zübeyir Muhammed bir Müslim. Evet. Şey kaçırdı, evet. Şöyle İymiştim. derken. Şöyle derken işittim. Cabir, i̇şitmiş. İşitmiş. Cavir'i dinledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsidir. Buyururken işittim diyor Evet bir sonraki hadiste yine o da Ebu Musa hadisi. E, lafızı üç aşağı beş yukarı aynı olduğu için ikisini bir arada şerh etmiş. Onu da alalım. Galal limâmul Müslim, nehmuhullah ve haddeseni bunu Yahya bini Saidinil Emeviyyü. Gâle haddeseni Ebi. Gâle sana Ebu burada bini burada bini Abdillah ibni Ebi Burdete. Burdet ibni Ebi Musa Am Ebi Burdet'e Am Ebi Musa Gale kultu ya Resulallahı Eyü'l İslami Efdalu gale men selim el müslimyune min lisanihi ve yedihi. Bir, bir önceki rivayette soru yoktu. Burada soru yeniden geldi. Evet devam edelim. Gale ve haddesenih ve haddesenih İbrahim ibn-i Saidin'il cevheriyyü. Gale haddesene Ebu Usamete gale seni haddeseni Burayı burayı dubunu Abdullahih bihazal isnadi qala su ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyul muslimuna eftelu fezekere fezekere misluhu Evet. Okuyalım. Bana Said bin Yahya bin Said el Emevi. Ebu Osman Said bin Yahya bin Said el Kuraşi. Hicri 249'da vefat etmiştir. Bağdatlıdır. İbn Mace'den Maada Sünen sahiplerinin şeyhidir. Ne demek Maada? İbn Mace dışında diğer Sünen sahiplerinin neyi? Şeyhi. Ebu Davud, Tirmizi ne sahih değil mi? Evet ha. Dedi ki bana babam rivayet etti. Dedi Kimmiş ki, babası? Yahya bin Sa'id. Evet. Hı. Dedi ki bize Ebu burada buna Abdullah. Evet. Ebu burada burayı bin Abdullah bin Ebu burada. şimdi bakın. Ebu burada burayı bin Abdullah bir önceki bir sonraki rivayette de orada birleşiyor. Evet devam edelim. Sahih hangi rivayerindendir? Ebu Burdetti Ebu Musa, Ebu Burdeden, Ebu Burde Am Amir Yahut Haris bir Musa, hicri 104'te vefat etmiştir, Kufe kadısıydı. Buraydin dedesidir, Buraydin dedesidir. O da Ebu Musa, Ebu Musa el Esâri. Abdullah Bin Kays radıyallahu anh, Hicri 44'te vefat etmiştir. ashab kiramlandır. Hicretten evvel Yemen'den gelerek Müslüman olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müteaddit valiliklere tayin olunmuştur. İslam'da ilk defa tarih kullanılmasına sebep bu zattır. Kendisinden 360 hadis sikayet olmuştur. Evet bu İslam'da ilk defa tarih kullanılmasına sebep olan bu zattır. Mesela burayı çizelim. İlkler bunlar. Yine yukarıda evet evet hadisin tasdifine dair bakın bunlar çok güzel bilgiler. Evet. Evet. İlkler. Ne güzel bilgiler. Değil mi? Yani şerhde bu tür bilgileri bulmak da ne kaynak gösterme açısından faydalı. Evet, devam edelim. bu Musa demiş ki Ya Resulullah, İslam'a dair olanların hangisi daha hayırlıdır?" dedim. Tabii Resulullah, yani İslam'a dair olan hasletler hangi İslam daha hayırlıdır evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsidir buyurdular bir önceki rivayetle aynı bakın şimdi ne diyor İmam Müslim bana bana bu hadisi İbrahim bin Said el Cevheri yani hocam Said'den farklı olarak evet kimmiş evet, o? bu İshak İbrahim bin Said el Cevheri Bağdatlıdır Müslümin avilerindendir evet dahi rivayet etti dedi ki bize Ebu Usame. Ebu Usame rivayet etmiş. Evet kimmiş Ebu Usame? Ebu Usame Hammad bin Usame. Evet. Rivayet etti. Dedi, dedi ki bana Buray bu dedi bunu Abdullah bu isnatla rivayet etti. Buray dedi Tu Abdullah. Bir önceki rivayette Ebu Burde içti işte o. Ebu Burde'nin ismini altta bakın. Buray bin evet. Abdullah gördünüz mü? Ha burada nerede birleşti? Ebu Burde'de yani Buray bin Abdullah'ta birleşti. Ondan sonrası aynen devam ediyor değil mi? Evet. Ondan sonrası aynen devam ediyor. Evet. Ebu Burda o kimden? Ebu Musa'dan ve öyle devam ediyor. Ebu Burda kimden? Şey mi? Evet. Evet. Bana burada ı Abdillah bu İsa'da devait etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanların hangisi daha eftaldir diye soruldu diyerek bu hadisin mislini anlattı evet mislini yani Aynen. aynısını anlattı yani bakıyoruz şöyle senede Heh. senet bize zaten kendini gösteriyor değil mi Said bin Yahya babası 2 Ebu Burde 3 yine o da Ebu Burde'den 4 Ebu Musa 5 bir sonraya bakıyoruz İbrahim 1 Ebu Usami 2 Ebu Burde 3 Ebi Burde yine 4 Ebu Musa 5 Evet devam edelim. Bu hadisi Buhari ile imam bahsini tarih etmişlerdir. Buhari onu aynen buradaki senediyle tarih etmiştir. Tirmizi ise zülk babında rivayet etmek. Demek ki Buhari ile müşterek senetleri var. Evet. Senedinin hep Kufe'ye rağbelerden müştekil olması ve bir senette aynı künyeyi taşıyan iki tane ravi bulunması İstinadır'ın letaifinden sayılır. Yani şimdi burada diğerinde Mısır'dılar değil mi? Burada hepsi senettekiler kim? Kufeli ve iki tane Ebu Berde var senette. Bir Ebu Berde bir Ebu Berde daha. Halbuki biri birinin dedesi. Heh. Aynı künyeli iki tane ne var? Ravi var. İkinci künyeli onun dedesi ilkinin. Evet e, öyle olur. Devam edelim. Demek ki dedelerin isimleri de künye olarak da ne yapılabiliyor? Verilebiliyor. Evet devam edelim. Heh. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sual soran Hz. Ebu Musa el-Eşari'dir. Burada soruyu Ebu Musa el-Eşari sordu diyor. Evet. müslüm bir rivayetinde ve Hasan, Hasan bin Süfyan ile Ebu İala'nın müsnedlerinde soranların birkaç kişi oldukları anlaşılıyorsa da bu rivayetlerin arasında birbirine muhalefet yoktur. Çünkü sorduk şeklindeki Cemil rivayetinde de Ebu Musa radıyallahu an soranların içinde dahildir. Yani her halükarda birden fazla da olsa o soranlardan biri kim? Evet. Ebu Musa'nın kendisi radıyallahu anh. Evet. Görülüyor ki hadisin bir rivayetinde İslam'ın hangi hasreti daha hayırlıdır diye sorulmuş. Buna yemeği yedirisin ve tanıdığın tanımadığın herkese selam verirsin diye cevap verilmiş. Diğer rivayetinde Müslümanların hangisi daha hayırlıdır denilmiş. Buna da elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir şeklinde cevap verilmiştir. Tabi şimdi burada Müslümanların hangisi daha hayırlıdır diyor ama bu ikinci rivayette İslam'ın daha hangisi hayırlıdır. Bir şimdi okuduğumuz Ebu Musa da İslam'ın hangisi daha hayırlıdır. Bir önceki he, rivayette he, Müslümanların he, elinden ve dilinden o da neydi? İşte Abla Emine Amr'ın bakın 64 ne no hadisi o? Birinde İslam'ın hangisi daha hayırlı? En sonunda haa Ebu Musa ama ilkinde yani 64 no'lu hadiste Müslümanların hangisi daha hayırlı anladık değil mi? Evet. Yukarıda da yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Müslümanların en hayırlısı kimdir? Sualine muhtelif cevaplar verilmesine verilmesini ulema soranların haline hamletmişlerdir. Mesela bir yerde yemek getirmekle selam vermek ihmal edildiğinden onları teşvike ihtiyaç hasıl olmuş Başka yerde Müslümanlara eza etmekten sakındırmaya uzun hatı olmuştur. Evet arkadaşlar. Demek ki bu bakta 3 özelliği ne yaptık? Bir arada aldık. Evet. Bir tanesi ne? Yemek yedirmek. Diğeri ne? Selam vermek. Diğeri de ne? Elinden ve dilinden emin olmak. Kimseye el ve dille Müslümana ne yapmamak? Eziyet etmemek. Velev ki zımmi bile... Olsun, eziyet etmemek. Bunların her biri imanın hasletlerinden, imanın şubelerinden, imanın nelerinden, sıfatlarından bir tanesi. Yani iman böyle genel kapsamlı bir şey. 60-70 küsur şube, hepsi giriyor. Yani bunların içinde vacibat da var, müstehabbat da var. Vacibat da var, müstehabbat da var. Değil mi? Heh. O bakımdan ee, imanın bu şubeleri bize hep ahlaklı olmayı e, toplumun e, işte e, İslam'a mutabık uygun olarak ne yapmış olduğu kabullenmiş olduğu bütün neleri bu güzel ahlakları sürdürmeyi ne yapıyor bize emrediyor evet önümüzdeki ders Allah nasip ederse inşallahurrahman e, sayfa 264'e kadar okuyun bakalım 16. balaba kadar böyle baklar kısa oldu mu Ha, ondan sonraki Bapta kısa. Böyle hepsini bitirebiliyoruz. Ee, yani çünkü babı yarıda kestik mi bir dahaki ders zorluk oluyor. Evet 264 no'lu sayfa 16 no'lu baba kadar ne yapalım? Çalışalım inşallah şöyle okuyalım. Kısaca bugün ifade edeceklerimiz bunlar. Subhaneke Allah'ın ve bihamdike eşeden laylan testafirke ve etubileye.